Şifa Ayetleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ve mümin toplumun kalplerini ferahlatsın. Gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet, bal çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için Büyük bir ibret vardır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, O müminler için şifa ve rahmettir. Hastalandığım zaman şifa veren O'dur. De ki, O inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır.